Alhamdulillah, nezih edânaa lehâzâ vââk u'a ki'nânâ al-ihtâdehâ Lâvla'an edâna allâhü mâ tevfîği vâ at-çâmi illâhü billâh le-quad jâhetu rsulûrâ b-râbbina Muhammed Allahum sallâ alâ sallâne alâ sallâne alâ sallâne alâ alâ alâ sallâne alâ salu alâ torbîb Muhammed Allahum sallâne alâ sallâne alâ alâ sallâne alâ alâ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون صدق الله العظيم والله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا أموت أبداً ve defa'tu ankum su ve ve lâ kuvvete illâ Rabbim Teala bu ilim meclisini, bu icazet merasimini müteemmen ve mübarek eylesin. Amin. Çok sevindirici şey, tabi üzücü şey daha fazla ama memlekette bu kadar isyan kurumları, kuruluşları, Allah Teala ve Resulüne karşı sallallahu aleyhi ve sellem şeriat'a karşı bunca muhalefet, isyan, itiraz meclisleri, mektepleri, kurumları ve kuruluşları mevcut iken bizim bu gibi meclislerimiz çok az kalıyor. Bunlar efendilerimiz der yani bi yaz gelmez tabi her mahallede bir medrese efendi hazretlerinin talimatını düşündüğümüz zaman çok geri kalmışız yani çok geri kalmışız ama eskiye göre de yani 40-50 sene evvele göre de elhamdülillah baya bir ilerleme var Allah Teala nazardan muhafaza eylesin ben de çağırıyorlar ben bu icazet merasimlerine katılmayı seviyorum neden? Ben de icazet alacağım zaman hocaları çağırdılar. E, tabii efendilerimize telefon ettik. O zaman Rize'de, köyde telefon yok. Cep telefonu değil, şey telefonu da yok. Ev telefonu da yok. İniyoruz pazara. Orada bir lokanta var. Işte içkisiz bir yer. E, orada yiyoruz, içiyoruz. İşte oradan aradık. E, sonra dedi Ahmet ben gelemem dedi. Ben gelirsem bütün oftan her yerden çağırıyorlar. Her yere gitmem lazım. Ben bundan nasıl baş edeyim falan. Sen dedi zaten hemen icra, al doğru gel. E, baktım ki üzüldüm çok. Ben onun geleceği hevesiyle de çok okumuş idim. Sonra dedim efendim hazreti şimdi ben dedim siz gelmeyince sanki boşun okumuş oldum dedim. Hiçbir şeye yaramayacak falan öyle deyince tamam geleyim dedi ama tabii belki benim lazımı çekiyordu. Geleyim dedi. Sonra birkaç otobüs işte İhsan Efendiler, işte Hoca, Ziya Hoca vardı. Hepsi Allah rahmet etsin. Birçok hocalar geldiler. Ee, ben o zaman gelenlerden çok memnun oldum. Ve mesela onları unutamıyorum şimdi. Benim icazetime falan hocalar gelmiş idi. Bunu düşünerek, şimdi bu mollaların da e, ben çağrıldığım zaman diğer birçok meclislere gitmiyorum. Efendim, e, birçok toplantılar, programlar, şeyler... E, Kırk bin kişi var diyorlar bana ben ne yapayım 40 bin. E Hollanda'da şu kadar var Almanya'da 20 bin kişi falan. Ben diyorum biletle sohbet etmem. Kapıda bilet kesiyorsunuz. Hiçbir parayla sohbete gitmedim. Biletli olan sohbete gitmedim 40 senedir. Hiç böyle işlere karışmam mesela fazla adam var yüz bin kişi. Bana ne? Mühim olan e, ihlas ve samimiyet. Beleki beş kişi olsun, bir kişi olsun. Adam Allah için okumuş. Ta Hoca Efendi, Ebu Bekir Hoca Efendi kardeşimiz. Ben çok yakın tanımıyorum ama tanıyanlar hüsnü şehadet ediyorlar. iyi olduğuna dair. Ben de ona göre hüsnü zannediyorum. Şehadet başka, zan başka. Ben de hüsnü ediyorum ki Allah Teala nazardan muhafaza eylesin. Buralarda baya bir işler görülmeye başlandı. Daha da ilerlesin diye... Teşvik için ben geldim Daha da artsın diye İnsanlar hakkı görsün Hidayet bulsun eli sünnet dışı akımlara kapılmasın Hizmet diye hezimete uğramasın Paralarını yardımlarını Zekatlarını fitrelerini Verdikleri kurumlar kuruluşlar Onları Allah muhafaza etsin Vatanın milletin aleyhine Ehli sünnetin aleyhine çeviriyor e, Neler yaşandı bu memlekette Millet aldanıyor Aldatılıyor işte Efendi Hazretlerimiz, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu tecdit hareketi dünyaya yayılmış. Bak şimdi biz Türkistan'daydık, yani Kazakistan'a bağlı. Oradan geldik geçen hafta mesela. Her yerde böyle talebeler, her yerde böyle sarıklı cübbeler. Maşallah, la kuvvete Allah nazardan muhafaza etsin. Ya doğru adres burada, hidayet burada. Bizim ticaretle işimiz olmamalı, siyasetle işimiz olmamalı aktif siyasete karışmamalıyız bizim efendim holdikleşmelerle işimiz olmamalı Cık, ne gereği var ya bize bunlar yasak bizim işimiz medrese bizim işimiz zikir tekke biz milleti namaza başlatacağız hidayete çalışacak çalışacağız Abi biz kulları acırsak Allah da bize acır şimdi hadis-i şerif gördüm demin men daa ilahüden kim hidayete davet ederse şimdi biz, hafızlık yapmak Arapça okumak, Arapça derken Arapça edebiyatından dolayı değil. Veya da Arap lisanını bileceğinde, git şurada burada iş bulacaksın demek de için değil. Arapça neyin yoludur? E, tefsirin, hadisin, fıkhın, akayet ve tasavvufun yoludur. Onun için Arapça okumaktan bahsediyoruz. Yoksa sen burada Arapça oku da git şurada burada ticaret yap. Ayrı bir şey. O da mubahtır. O da helaldir. Ama biz teşvik edilecek bir durum değil o. Bizim teşvikimiz bu ilimler hidayete davettir. Biz okumasaydık millete ne anlatacağız? Ayet okuyacaksın, hadis okuyacaksın, gazeteden, dergiden, romandan alırsan bunu tercüme kim yapmış, yanlış mı yapmış, doğru mu yapmış? Bunu anlayamazsın ki Arapça ilmin olmadığı vakitte. Yanlış şeyleri de nakledebilen, nakledenler var. İlmi yok adamın. Bu işler ilimsiz olmaz. Hidayete davet edene, kâne lehu, Misbu ecrimenih'te de, lâin usûze hâlikemin hücûriyim şey'a. Şimdi kaç kişi idâet buldu? Kaç kişi namaza başladı? Biz buna bakacağız. Tesir buradadır, etki buradadır. E şimdi bu kadar medreseye geliyor. Nereden geldi? Anam babam yolu. Anam baba nereden duydu? Falan hocadan. Ha o falan hoca ne yaptı? İnsanları idâete davet etti. O davet tesir etti. Oradan insanlar kalktı geldiler. Şimdi orada molla hafız oldu, hoca oldu. O hoca olan bir de bakıyorsun bir memleketi abat etmiş. Birkaç tane öyle hoca arada sorarım. Böyle beğendiğim zaman gittiğim zaman sen nereden buldun bu şeyi? Bu kapıyı nereden buldun? Medreseyi nereden buldun? Yani isim vermeyelim insanları teşrif etmenin de bir faydası yok. Ya ben diyor üniversiteye gidiyordum. İşte senin sohbetine geldi Münel Han'a. Ondan sonra medreseye girdim. E şimdi seni de geçti, beni de geçmiş. Ben adamdan şefaat dileyecek durumdayım yani. Bana şefaat et diyeceğim adama. Öyle güzel adam olmuş. Ben hala aynı Ahmet, aynı kargaşa, aynı karışıklık devam ediyorum. Ama o adam ermiş, yani yolunu bulmuş o kardeş. E şimdi burada Allah da bana azap etmez inşallah. Değil mi? Ümit ediyorum yani. Garantim yok. Ama bakıyorum orada öbürü Bursa'da, öbürü şurada. E şimdi adam vaiz olmuş, hatip olmuş, müderris olmuş. E senden duyduk. E şimdi ben buraya gelmez Ha burada da şimdi birkaç kişi duyar. Burada da teşvik olur. O da oğlunu gönderir medreseye. Yarın onun oğlu hoca olsa. E burada sevap gelir bize kardeşim. Hidayete davet edeceksin. O zaman bütün hidayet bulanların ecri kadar ona sevap yazılır. Onların da ecrinden bir şey eksik edilmez. Ama ve men da'ile adal aletin. E milleti dalalete çağırırsa e sen şimdi çağırıyorsun adam ne diyeyim size ya bu ilahiyatlarda görüyorsunuz hocaların durumunu yarısı mutezile yarısı bilmem üçte biri cebriye bilmem ne kadarı müşebbiye perişan batıl batıl mezhepler herkes bir teşkilat kurmuş dernek kurmuş vakıf kurmuş Allah eli sünnet üzere olanlara istikamet üzere muvaffakiyetler versin. Amin. Biz hepsine duacıyız. Ehli sünnet olanlara. Ama hizmetiniz nedir? E, fakir fukara ekmek yemek götürüyorum. Çok iyi. Kurban dağıtıyorum. Çok iyi. Bunlar iyi hizmetler. Yeter ki istismar olmasın. Allah muhafaza. İstismar oluyor ara sıra. Bunlardan Allah sığındık. Ama bir adama ekmek verendense o da büyük iş ama ilim vermek daha mühim ekmeğin kalorisi bilmem karbonhidratı 5 saat gider. 3 saatte biter. Çok çalışırsa terlerse 2 saatte de biter. Ama bu ilmin, bu medreselerde verilen hidayetin tesiri etkisi kıyamette de devam eder. Kabirde, mahşerde, sırattan, mizandan da geçirir. Ondan sonra ebedi cennete adamı girdirir. Ondan sonra sonsuz bitmez, tükenmez. Bu din ilmiyle Öbür hizmetler bir olur mu ya? Öbürlerine de ehli var. Onlar da lazım. Millete ekmek de lazım. Su da lazım. Ekmek su olmadan adam nasıl namaz kılacak? O da ayrı bir şey. Ama onlar faniydi, geçici şeyler. Bu ebedi bir hayat veriyor. Hayatul kalbi ilmun fehtenimuhu mevtul kalbi cehlün feçtenimuhu kalbin hayatı ilimdir. Sen onu ganimet bil. Hangi ilim? Bu Mühendislik değil, mimarlık değil, efendim fizik değil, kimya, coğrafya, matematik değil. Onlar lazım mı? Lazım. Ama belli adamlara lazım. Bir mühendis yetiyor, bir doktor yetiyor yani bir iş için, bir meselede demek istiyorum. Ama din ilmi bütün dünyaya lazım. Bak kafirlere de lazım. Şimdi onları Müslüman etmek için bir şey bilmek lazım, hoca olmak lazım. Konuşamasan doğruyu anlatamasan ikna edemesen nasıl müslüman edeceksin adamı Kalbin diriliği ilimle olur Sen onu ganimet bil Kalbin ölümü cehaletle olur Sen ondan sakın Onun için Hazreti Ali Efendimizin beyanları var tabi uzun Ben burada vakitte taralmış Çok uzun konuşsak olsam 2-3 saatlik mevzu var Şu anda acil konuşabileceğim Hadis-i şerifler var önümde Sabaha da gider akşama da gider Bunun sonu yok ama bütün anlıyoruz ki Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. içinizdeki yetkililere itaat edin. Hep bugüne kadar biz bunu devlet yöneticileri diye tefsir eden hocalara rastladık. Ama tefsirlere baktık ki tabi ki devlet yetkilisi ayrı bir şey. Ama esas ünün emir kimdir diyor. Alimlerdir diyor. Nereden anlaşılıyor? Öbür ayetten anlaşılıyor velevraddu ila rasul ve ila ulil emri minhum la almeu alladine minhum bir kargaşa çıktı bir ihtilaf oldu bir şayan haber yayıldı millet bunalıma girdi burada bir cevap aranıyor müşkil var ne olacak Allah havale edecek ne demek kur'an'a bakacak e, ayette yerini bulamadı Resulullah'a soracak sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah hayatta değil sallallahu aleyhi ve sellem içlerindeki emir sahiplerine, yetkililere sorsalar diyor. Eşi kime soracaksın? Gidip valiye karıyı üst boşadım ne olacak diye valiye mi soracaksın? Ne bu vali adam? Ha, Ülül emirin peşine İçlerinde istimbat ehli var. Ne demek? Ayet bilir, hadis bilir ona göre de usulünü bilir. O ayetten hadisten mevzunun delili varsa bulur ...delili yoksa kıyas eder... ...istimbat e, derinden su çekmektir... ...yani içtihat edecek... ...güçte e, alimler... ...efendim kıyas eder... ...o kıyasa göre ne der... ...bu da yasaktır der... ...veya serbesttir der... ...bu müşkili de böyle çözer... İstinbat ehli doğruyu bilirler... ...içtihat ehli doğruyu bilirler... ...e kim bunlar... ...ülül emir... ...eülül emir kim o zaman... Allah Resulü peşinden Ünül Emre sorsalar, yani alimlerle sorsalar onlar onların fetvasını verirler. Bundan dolayı ilmin değeri büyük, fazileti sonsuz, ee, tabi derinleştikçe de daha da derinleşirsin. Bunun da sonu yok. Bir lügat ilmiyle Adem Aleyhisselam meleklerden üstünlüğü ispat edildi. Sırf lügat ilmiyle. Düşünün. Mesela diyor, ilim acayip bir şey. Ee, kötü niyetle bile tahsil etsen sonra seni doğruya çevirir. Padişahlardan biri vezir arıyor da götürdüler birini gösterdiler. Baktı ilmi var mı? Baktı ilmi yok. Eski padişahlar akıllıydı. Şimdikiler cahil arıyor ki yutturayım ona diye. Eskiler de alim arıyorlardı ki uyarsın beni diye. Baktı ilmi yok. Dedi ki, sen dedi biraz... İlime çalış da kabiliyetlisin ama bana vezir olacaksın bu memleketin, milletin işleri. Senden sorulacak. Adam da gitti medreseye. İlim biraz tahsil etti falan. O padişah da onu merak ediyor. Çağırdı ne yaptın ne ettin işte hocalarına sordu dediler yetişti bayağı. Bir yere kadar geldi. E dedi tamam şimdi bu kadar yeter dedi sen benim hizmetime salihsin, elverişlisin dedi. O da dedi ki ola. Yavuz ben şimdi dedi okuyunca anladım ki mer ben sana değil de Allah'ın kapısına hizmet etmem lazımmış dedi. Onun için vezirlik mezirlik lazım değil. Kimi bulursan bul dedi. E şimdi ilim böyle bir şey. Adam ilmi padişaha vezir olayım diye girdi okuma. Ama bir baktı ki padişahın vezirliği mer rezillik. Ahirette rüşvailik, her şeyin hesabı buna sorulacak. E ben ne gireyim bu işin altına dedi ya. Ne oldu? Ben Allah Rabbime izme dediğim, okuyayım, okutayım milleti Hidat dedi. Çok büyük uygulamadan oldu. Eserlerde geçiyor bunlar ben romandan okumuyorum yani eski kitaplardan gördüm bunları. Dolayısıyla insan ilme başka niyetlerle de girse, eğer o okuduğu ilim doğru bir ilimse, Kur'an-Sünnet ilmiyse, ayet-hadis ilmiyse mutlaka onu hidayetine vesile olacak. Allah'ın kelamından meramını anlatacak. Kur'an'da bu kadar misal var. İncil'de de, İncil-i Şerif'te de emsal suresi var. Suratül emsal, hep misallerle. Kur'an-ı Kerim'de e, birçok misaller suresi yoksa da e, toplasan bir sureden fazla eder. Mesel çok var. Mevla anlatıyor. Mesela bu Kur'an'ı işte dağın üzerine indirsek, levenselnadan sonra bu. Bu Kur'an öyle büyük bir kitap bir dağa indirsek Allah korkusundan çatlar patlar paramparça tarmadağın olur gider. E sen de diyorsun ki ne alakası var ben Uludağ'ın üstüne Kur'an koydum Uludağ'a kıpırdamadı. E senin kafan o kadar işte çalışıyor. Mevla buyuruyor ki ben bu Kur'an'ın dağa indirsem ne demek? Kaldırıp da Musaf'ı dağın üstüne koysam demek değil ki. Kur'an'ın tekliflerini, mükellefiyetlerini, sorumluluklarını, yükümlülüklerini, sonundaki müjdeleri, azapları, tehditleri dağlara arz etsem. İnne arznal emanete ale vel vel emaneti göklere arz ettik, yerlere arz ettik, dağlara arz ettik. Dağlar dediler ya Rabbi alamayız. Ve ha melel insan. İnsan bayılır. Yükle bana dedi, aldı. İnsan sorumluluk alma, Emanet yüklenme Merak E şimdi emaneti dağlara arz ettim diyor Dağlar dediler almayız Sordular ki peşinde ne var Mevla buyurdu ki iyi becerirseniz cennet var ihmalcilik yaparsanız azap var Cehennem var Ya Rabbi cennet iyi bir şey ama e, Madem ki ateşte yanma tehlikesi var O nimetten de mahrum olalım Ne yapalım tehlike daha zor dediler ve gökler, yerler ve dağlar bir muhakeme yaptılar. Bu muhakeme sonunda senden benden daha akıllı bir cevap verdiler. Ve emaneti almadılar. Ve hamele el insan, insan aldı yüklendi. Şimdi Mevlane buyuruyor? Dağlara emaneti arz ettik almadı. İşte biz bu Kur'an'ı dağın üstüne indirseydik ne demek? Dağ onunla muhatap olsaydı. Şimdi bütün ayetler bize sesleniyor. Helallar bize, haramlar bize, azap tehditleri bize, cennet müjdeleri bize. Biz çok zor bir durumdayız. Ne yapacağımız belli değil. Kazanacak mıyız, yitirecek miyiz? O zaman Mevla buyuruyor, daha parçalanır, almaz bu emaneti yani. Dayanamaz bu yüke? Ya burayı misal olarak söylüyor. Ve tilgelem feal, şimdi biz bu misalleri buha, beyan ediyoruz linnası insanlara. Şimdi bu bir misal verildi. Ben bunu burada konuştum mu? Konuştum. Siz de duydunuz, duydunuz. Kim anladı? Şimdi diyorsunuz ki anladınız mı? Anladınız mı? Anladık diyorsunuz. Ama Mevla öyle buyurmuyor. وَمَا ha. Bu misalden kimse bir şey anlamadı diyor. اِلَّا alimun <الْعَالِمُون> Alimler anladı diyor. E şimdi alim olmak icap etmiyor mu? Madem Allah'ın Kur'an'ının misallerini, öğütlerini, hikmetlerini anlamak için ilim lazım... O zaman ilimsiz olmaz. E ben olamadım. Çocuğunu bu işe vereceksin. Kız medresesine kızını vereceksin. Oğlunu oğlan med erkek medresine vereceksin. O anlarsa sana da aynı fazilet yazılır. Aynı taç başına konur. yani ahirette dünyanın ahireti mamur olur. Ondan sonra çok faydalanırsın çok. Yahu adamın... Affedersiniz. Affetmeseniz de ben söylerim fark etmez. Köpeği olsa, köpek, köpek muallemse tuttuğu av yeniyor, muallem değilse tuttuğu av murdar oluyor ya. Oğlun kızın değil ya, köpeğin olsa, köpek, eğer terbiyeliyse, terbiyeli anlıyor musun? Köpeği eğitiyorlar, av köpekleri eğitilmiş. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهِ eğer köpekleri eğitirseniz, ee, Allah'ın size öğrettiklerinden köpeğe de öğretirseniz nasıl av tutacağını. Aleyh, köpeği salarken ava, Bismillah dersiniz, salarsınız. Sonra o, o köpek, işte av köpeği avlarsa size bir hayvan, Bismillah yiyebilirsiniz diyor. Ama köpeğin av getirdiği avın yenmesi için de köpeğin ne olmasını şart koşuyor? talimli yani öğretilmiş Dolayısıyla yani burada çok incelik var insan evinde talimsiz köpek bile bahçede saklamaması lazım yani Onun için ya evde Oca'kta Efendim talimsiz terbiyesiz ayet bilmez hadis bilmez ilme hal bilmez itikat bilmez elisnet bilmez boyumuzdan ileri geçti bizim çocuklar okutamadım birini işte Ebu Bekir Hoca emek etti bir şeyler ediyorlar Allah tamamına erdirsin öbür birkaç tane var okutamadık aciz kaldık Şeyh Muhammed Zekeriya Efendi Medine Meşayi'nden öyle derdi ben dua isterdim duayı şöyle yapacaksınız analar babalar öyle öğretti bana ben de öyle yapıyorum bakalım tutturacağız inşallah ya Rabbi ben çocuklarımı terbiye eden aciz kaldım güçsüz kaldım beceremiyorum sen onları hayırla istahayla ya Rabbi diye Terbiyesini sen tevelli eyle diye. Amin. Böyle dua öğretmişti bana. İnşallah sonu iyi olur. E bu e, yani tarikat ehlinin, ilim ehlinin, zikir ehlinin çocukları başlardan çok haylaz olurlar. Sonradan dönerler inşallah. Mesele ölmeden dönebilsinler inşallah. Allah ömür versin de tevbeye muvaffak etsin. Mesele ölmeden dönüş yapabilmek. Yoksa... Allah Teala da seni tövbe edeceğin diye de 50, 150 sene yaşatmaz yani. Değil mi? Herkese ecel koymuş, vakit vermiş. Vakitler dar. Bizim ömrümüz az. Geçmiş ümmetler gibi değiliz. Kısa ömürde benim şimdi en büyük duam bu sene ümrede bütün dolu sıkıntım var. Maddi manevi, hastalık, bela, musibet hepsini unuttum. Ya Rabbi vakitlerimize bereket ihsan eyle. Çünkü vakte bereket verdiği zaman yani İmam Suyuti'nin eserlerini gördüğünüz zaman zannediyorsunuz ki 500 sene yaşamış. Halbuki İmam Suyuti 60 falan yaşamış. İmam Nevevi'nin eserlerini gördüğünüz zaman zannediyorsun ki 600 sene yaşamış. 50 sene yaşamış. E ben birçok alimlere bakıyorum şu anda e, müellif olan çok eser vermiş. Yani şu anda bizim çok istifade ettiğimiz büyükler 60-70'i geçmemişler çoğu. E dolayısıyla bunlar ne zaman yemişler, ne zaman içmişler, bunun bir de İmam Gazali öyle. Yani İmam Gazali Hazretlerinin yazdığı eserlerin varakalarını ve sayfelerini efendim, ömrünün günlerine vursan, ömrünün günlerine vursan 16-17 varak diyor. Her güne 16-17, o eskiden biliyoruz çok da kısa yazılıyor ve uzun kağıtlar falan böyle, oradaki bir sayfa da şimdiki kitaplarda 5-10 sayfada çözülüyor bilgisayarda yani. Bu şekilde çalışmışlar. Bunun çocukluğu ne zaman? Bunun çocukluğunu düşmemişik daha. Çocukluğu 10-12 sene 10-12 sene çocukluk mu olur ya? O büyüklerde 10-12 sene çocukluk mu olur? Ha biz bak gittik Ahmet Yesevi Hazretleri'ne şimdi 6 yaşında gelmiş Aslan Baba Hazretleri efendim, e, manevi emanetleri vermiş. Büyük adam olacağını müjdelemiş. Yusuf-ı Medani Mürşidin git onu bul demiş. 6 yaşında buluyorlar adamı. 6 yaşında 7 yaşında sen şimdi 12 yaşı çocukluk çıkarsan bizdeki şimdi çocukluk 18'e çıktı. Zaten 18'e kadar bilgisayarın başında anası çorbayı oraya götürüyor çorbayı da bilgisayara döküyor sonra diyor yeni bilgisayar alalım klavyeler bozuldu diyor. Ya yemeği de orada yiyorsun be kardeşim. 14-15 yaşında çocuğa şu an bir şey anlatacak durum kalmadı ya muhatabın değil çocuk yani. Halbuki 6-7 yaşında adama gelip sen şöyle mürşit olacaksın şudur budur emanet veriyorlarmış. Ve lakin durum vahim. Himmetler düşük. Süfli. Ben 30-40 yaşında daha evlenmeyi bile 35'e ortalamasını alıyor. 35 yaşında daha evlenecek. Bu kafayla, bu mantıkla bu millet ne üretecek yani? Hangi nesil yetişecek, nereden gelişecek? Bereket ayrı bir şey. Adam 50 sene yaşıyor, 500 cilt kitap bırakıyor, ilim bırakıyor. Yaptığı vaaz, sohbet ayrı. Bir de hayatı boyunca da bütün milletle de uğraşmış. sade kitap yazmamış ki bu zat. Kendi ibadeti müstesna. İmam Şafii bu kadar eser yazıyor, bu kadar ilim, bu, bu kadar müçtehitlik şeylik. Efendim her gün bir kere hatip. Kendi dersi de günde bir hatip. Ramazan olunca artırıyormuş 60'a çıkıyormuş. Gündüz ayrı gece ayrı hatip. Nasıl adam bunlar arkadaş? E ona bak İsmet Garibullah Hazreti Halil Nurullah Efendi 70 bin kelime-i tevhid 700 Kur'an Ali Rıza Bezaz Efendi 50 bin kelime-i tevhid 700 Kur'an sabah namazına cemaate çıkmadan önce bu. Gecelik virdi. Biz yahu estağfurullah 100 kere derken bir dalıyoruz sabah namazı kaçıyor ya. Bizim mürit mübarek cadede gitti. Bir de uyandı kuştuk kaba kuştuk olmuş. Yani bu kadar vaktimiz bereketsiz, efendim amellerimiz kısıtlı hep ben bunu niyetlerin azlığından, düşüklüğünden buluyorum. Bir insan inna lillahi hubbu çok okurdu vekra ve mesafi laha. İnsan ali himmetli olacak. Yani gayesi, hedefi büyük olacak. Hedefi büyük. Mesela şimdi ne bu Ben tuzlayı yola getireyim. Yok, Gebze yok, İzmit yok. Bütün dünyayı planına koyması lazım. Ben bütün dünyaya hoca fabrikası gibi yetiştireceğim, salacağım, gönderdiğim hocaları da gidip tetkik takip edeceğim, onları da çalıştıracağım. Böylece bütün dünyaya İslamı yayacağım. O, o hedefini tuzla pendik bırakmamak. Tuzla pendikten olur mu bu iş. Ki öyledir, öyle inanıyorum. Gayretli olduğuna inanıyorum. Siz mollalar da öyle olacaksınız. Bütün dünya sizi bekliyor yavrum ya. Bütün dünya. Milletin dinden imandan haberi yok. Allah'ın ismini bilmiyor, sıfatını bilmiyor. Amentü bilmiyor millet. Çok cahil bir halk oldu. Bakmayın siz Müslümanlar arttı, İslamiyet ilerledi. Öyle konuştuklarına bakmayın. İlimden nasipleri yok bunların. Onun için bir Vehhabi geliyor. Hemen efendim onu ee, kandırıyor. Bir Şii geliyor, kandırıyor. E millete ilim vermediler ki. Niye bu milleti cahil bıraktılar? Boş kap olsun, ne konursa o da olsun Ondan sonra efendim önüne gelenin peşine gitsin. E şimdi Allah için, din için işidin peşine gidiyorlar. Bu iş midir mesela? IŞİD havariştir. Hariciler cehennem köpekleridir. Bütün ulemanın fetvası bunlarla savaşmak farzdır. Müşrikleri bırakıp bunlarla savaşmak farzdır diyor. Hz. Ali Efendimiz bunlarla savaştı. Harura eliyle savaştı. Bunun tehlikesi müşrikten beterdir. Yahudiden beterdir. Fetva budur. Fıkka sorarsan fetva budur. Şimdi bir kitap geldi yine bana. İnkazül Ümme, Ümmeti Kurtarma, Ebu hüdaya Yakubi Hazretleri. Büyük alim veli, Şah Zeli Tabi Suriye'den hicret etti gitti Fas'a gitti. Türkiye'de de barınamadı. Buralara bir geldi. Yazmış güzel bir kitap. Tercüme edeceğiz onu inşallah. Millete dağıtacağız. E çünkü neden? Neden? Adam görsün fetvaları görsün, hadisleri görsün, delilleri görsün. Ama milleti kandırıyor. E neden millet cahil. Allah için, din için. Gidelim diyor. E doğruyu konuşacaksın, anlatacaksın. Gece Ahmet Davutoğlu, Başbakanımızla beraber bir yerde oturuyoruz. E dedi ki sen dedi IŞİD hakkında dedi doğru şeyler konuştun. Evet. E diğerlerinden bunu bekliyoruz kimse bir şey demiyor. Milleti uyarmak lazım dedi adam. Ben Hatay'a gittim dedi. Bir kadın geldi ağladı hüngür hüngür. Üç oğlum da Işite gitti diye ağlıyor dedi kadın. E şimdi bu milletin çoluğuna çocuğuna yazık değil mi? Medreseye gelip okuyup bütün milleti ihyâ edecek, e, İslam'a kavuşturacak, hidayete eriştirecek, kul hakkını anlatacak, hayvan hakkını anlatacak. Karıncayı ezmeyin diye anlatacak. Yavrun hakkına girmek daha tehlikelidir. Ahirette sevap da geçmez ona. Sen mecbur yanarsın onun onun narına. Onun için Yahudi Ermeni deyip insanlara saldırmayın. Gavur diye insanların hakkını yemeyin. Mesela zimmi statüsü, ehl zimmet ne demek vesaire vesaire. Millete İslam'ı düzgün anlatacak hidayet ocaklarına gidecek çocukları, ver ellerine silahları, gönder efendim harç sahasına, gitsin Müslüman'ı kes. Gidiyor Suriye'de ne yapıyor? Müslümanları öldürüyorlar işit. Yahudi ile uğraşmaz, İsraille uğraşmaz. Bir gavurla uğraşmış gelir Müslümanı kese. Çünkü onu da gavurlar kurdurdu. Bundan dolayıdır ki ilimsiz olmaz diyorum. Eğer siz bu milleti bu gençliği bizim bu anlattığımız medrese ilimlerinden hali ve fariz bırakırsanız bu işin sonu iyi değil. Bu Avrupa'yı da yakar bu ateş. Amerika'yı da mahveder bu ateş. O yavurlar öyle zannettiler bunları cahil bırakalım falan ama... E şimdi kendileri de rahatsız oldular E neden? Doğru anlatılsaydı Hak olan İslam beyan edilseydi Onlara da bir nefes aldırılırdı Sen de tamam Allah sana da Gavur olma özgürlüğü vermiş <gülüyor> Dileyen iman etsin dileyen inkar etsin İnkar edersen de Cehennemi boylarsın ahirette Ama ben de senin gelip kafanı kıtır kıtır kesmem Neden? Dünyada imtihandayız Sen de yap bakalım Ben sana vaaz ederim, vaaz ederim Davet ederim tebliğ ederim onu kes, bunu doğra. Ha şimdi gece eşcinselleriz. Atmışlar şeyden. Yüz metre mi? Kaç yüz metreden? Topuklarından çekmişler aşağı. Atıyorlar betona. Neymiş adam eşcinselmiş. Bir defa eşcinsel mi belli değil. Şahit var mı? Kaç şahit var? Fıkha göre sabit mi? Hiç. Haberleri yok. Hadi onu bıraktık. E seni fıkıhta, İslam'da, Kur'an'da adamı kaçıncı kattan at? Yüz metreden aşağı betona gümlet. Nerede var ya? Nerede var? Zalim, katil, cani adamlar. Ama bu işler buraya doğru gider. Siz bu medreseleri anladınız mı? Çünkü sen ilahiyat diyorsun, oradan radikal eylemlere gidiyor. İmam Hatip diyorsun icabında, oradan radikal eylemlere gidiyor. Gidebilir. Ama bizim medreselerde asla ve kat'a, asla ve kat'a terörist, eşkıya, ondan sonra vatana millete hainlik, Öyle bir şey biz ne gördük ne duyduk ne okuduk ne okuttuk. Efendimiz Hazretlerimiz böyle yetiştirdi bu ümmeti ya. Tabi o da geçmiş büyüklerinden yetişmiş. Osmanlı izdadımızdan. Onun içindir ki mutlaka bu ilmi tercih edin. Tercih sebebiniz bu olsun. Ayetleri hadisleri anlamak istiyorsanız, çocuk çoluğunuzun anlamasını istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'den azami istifade istiyorsanız inşallah Rahman bu ilimle meşgul olun. Birkaç hadisleri rivayet edeyim. Men harace fî ilm feve fî Bir insan anne babasından uzağa da gitse veya evinden dışarı harace çıktı. Tabii ki ilimde evinde olmaz. Ananasın babasının koynunda da kimse hoca olmamış. Demek ki bir harace yahrucu huruceni sığılayacak yani. Bir çıkış yapacak yani. Ee, biz de gittik. Gurbette de bu işin biraz gurbet şartı da vardır ve ben Denemişim ki gurbet olmasa bir şey hiçbir şey şu andaki kadar da bir şey bilmeyecektim. Gurbet şartı da var. İnsan biraz vatanından uzaklaşacak. Alıştığı ortamdan anne baba ve e, çevresi çünkü onu devamlı nazlar niyazlar ve onu rahatsız edebilirler. İlimden geri bırakabilirler. İş verirler ona şuraya gel şuraya git bugün şu misafir gelecek dersten gel sıkıntı verir. Kim Allah yolunda ilim için çıkarsa o kişi Allah'ın yolunda Allah'ın yolu ne demek? cihat diyorsun en büyük amel diyorsun İslam'ın zirvesi diyorsun doğrudur işte o cihadın en büyük zirvesi hangisidir ilim tahsilinde gayret ve huruç çıkıyorsan ilim için çık bir şey oku milletin kafasını keseceğine milleti dirilt öldüreceğine dirilt ihya et yaşat katil olacağına alim ol muallim ol müderris ol fazlul alim alel abid bir adam sırf ibadet yapıyor sofuluk, ilimsiz, fıkıhla ilgilenmiyor. Bir adam da fıkıhla ve ilimle uğraşıyor, din ilimleriyle uğraşıyor. Bu alimin o ibadet eden sofiye üstünlüğüne gibidir? Benim, Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, benim sizin en aşağı olanınızda karşı üstünlüğüm gibidir. Yani sizin içinizde sahabenin de tabi ahlası var, etnası var. Herkes Ebu Bekri Sıddık mertebesinde değil. Tabi ortası var ve bir de en aşağısı var. Sizin en etnanız kim? Sahabedeki diyelim ki Hazreti Vahşi. Radıyallahu anh. Başımın tacı sahabe olmuş. Ben mümkün değil biz ona etişemeyiz. Ama sahabenin içine göre kıyasla etna oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan ne kadar üstünse sabaha kadar ibadet eden, akşama kadar oruç tutandan da İlimle uğraşan daha faziletlidir. Bu demek mi ibadeti bırakacağız? Bırakmayacağız. Ama ve lakin ilmin üstünlüğünü anlatıyor. İnnaallah ve meleketeu. Allahü Teala mesela Zannettiniz ki Yusuflu ne ale söyleyeceğim. Değil mi Ahzab suresine gittiniz? İnnaallah ve meleketeu. Şüphesiz Allah Teala'nın zatı pakı, Sübhaniyesi ve bütün melekleri ve meleketeu denende istigrac vardır yani bütün melekleri ve ehle semavat vel ardi. Gökte ne kadar melekler var. Tabii meleklerin dışında da olabilir. Cinler var. Cinlerin Müslümanları var. Vel ardı yerin ehalisi. Yerin ehalisi alimler, veliler, mürşitler, müminler, Müslümanlar. Hatta nemle fi Yuvasındaki karıncaya varıncaya kadar. Böyle topraklarda böyle karıncaların yuvaları var. O içindeki karınca ve haddel bahar denizdeki balığa varıncaya kadar balık denizler balık dolu o balıklara kadar le yusallu ne muallimin nasil? Hayır insanlara hayır öğreten din öğreten ayet ve hadis öğretenlere dua ediyorlar. Karınca dua ediyor, balık dua ediyor. Allah ve melekleri salat ediyor, rahmetler, feyizler, bereketler yağdırıyorlar, mağfiret yağdırıyorlar. Bu adamda günah olmaz demiyorum. Okutanlarda, hocalarda, ilim ehlinde günahsızdır demiyorum, masumiyet yoktur. Ama günah kalır mı? Günah kalır mı? Allah'ın bizzat rahmet yağdırdığı, meleklerin istiğfarcı olduğu, günahsız hayvanların, karıncaların, balıkların dua ettiği adamda günah kalır mı? O zaman bizi temizleyecek iş ilimdir. İlimle uğraşmak. İlmin fazileti. Evet. Birçok Adi Şerif var ama ben size birkaç tane okuyayım. Çünkü hepsini okusam yine vakit gelmeyecek. Kalmayacak. Çocuğunuzu medreseye verdiniz. Ve o da ilme başladı. O sırada da ölüm geldi. Çocuğunuza, kızınıza oluyor böyle az da olsa genç de olsa ölenlerde oldu bizim medreselerden tanıdıklarımızdan da o bizden evvel genç ölenler de oldu bir insan Allah'ın diüye bil İslam İslam'ı canlandırmak için dini yaşatmak için ilim tahsil ederken ölüm gelip çatarsa febeyne beybiya fil cenneti derca vahide o kişiyle peygamberler arasında cennette derece olarak ne kadar fark vardır o bir derece farkı var. Bir derece. Bakın peygamberlerden sonra kimler geliyor Kur'an'da? Mine nebi yine? Vasıldık yine. Veşşühede. Şehitler bile nereden sonra geliyor? Sıddıklardan sonra geliyor. Bu ilim tahsilindeyken vefat eden Molla'ya ne derecesi verildi? Sıddıklardan da âli bir derece. Yani sıddıklar diyelim. Peygamberlerden bir sonra kim geliyor? Bu Allah yolunda okurken, okuturken... Ölen molla geliyor. Alim geliyor. Molla deyince İran'ın mollalarını zannetmeyin ha. Onlar cehenneme zümera. Bunlar Ebu Bekir'i efendimizi sevmezler. Ayşe anamıza söverler. Onların sarığına sakalına aldanmayın. O mollalar ehli sünnet değil. Ehli sünnetten olmayanın cennette yeri yok. Hadis-i şerifler sahittir. Küllüm finna. 72 fırkanın hepsi cehennemdedir. İbn-i hadisi. Onun için ehli sünnet dışındaki sarık, sakal, cübbe sizi kandırmasın. İlla sarık şalvar cübbe bu ehli, e, efendim İslam nişanıdır, sünnettir. Ama kafadaki itikat en başta gelir. İtikad ehli sünnete göre değilse sarık efendim 40 metrede olsa adamı kurtarmaz. Evvela itikat. Onun için diyoruz bu medreselere çocukları verin de uyandıralım milleti de ne olmasınlar önüne gelen sakallıyı babası zannetmesinler önüne gelen sarıklıyı molla deyip de peşine gitmesinler adamın itikadını amelini fıkhını sorgulayabilsinler konuştuğu zaman daha lep demeden leblebi anlayarak bu adam yanlış konuşuyor diyebilsinler adam koca sarığıyla sahabeye kafir diyor sahabe de kafir diyor yani adam konuşmada ben dinliyorum E ben bunu anlıyorum e bir şeyler biliyorum da anlıyorum bilmesen anlamazsın diyeceksin ki haşa Hz. Muaviye kafir teala. Resulullah Efendimizin vahiy katibine kafir diyor adam kayınbiraderine kafir diyor e o zaman ilimsiz olmaz her şey ilimden sonra geliyor görüyorsunuz e çünkü ilim itikat bilirsen inanırsın bilmeden neye inanacaksın nasıl inanacaksın e inanmadıktan sonra namaz da kurtarmıyor oruç da kurtarmıyor sakal cübbe nereden kurtaracak Namaz da kurtarmıyor diyorum sana ya. Bütün dünyayı para versen Allah yoluna kurtulamazsın. Evvela İmam Rabbani ne diyor sana mektubatta? Ba'de tasıyla itikad. Alâ vefkü ulema ârâi ulema ahil-i sünnet. alimlerinin sünnet görüşlerine uygun şekilde inancını düzeltmeden ne tarikat olur ne şeriat olur diyor sana ya. Mübarek. o zaman iş yine nereye geldi dayandı yine ilme dayandı ehli sünnet itikadını alacağın tek yer bu medreselerde ehli sünnet eserlerini okuyarak olur değil mi e tabi ki ben Arapça bilmiyorum şimdi iman İslam ilmali yazdık Hoca Efendilerle Allah razı olsunlar e güzel oldu 120-130 sayfa Arapça bilmeyene de bir Türkçe Arapça kitaplardan tercümeyle hiç olmazsa ben bunlara inandım deyip de itikadını kurtarsın. Ama bu taşıma sülen değirmen olur. Çünkü biri gelse bir kafasını karıştırsa orada bir mesele sorsa cevap veremez. Yeterli ilim için mutlaka ehlinden okumak lazım. Değil mi? Feselü elez zikri. İnküntü bülâ teâlâ Biliyor musun bilmiyorsun. E zikir ehlinden sorun. Ne demek? E ilim ehlinden sorun demek. E zikir de ilimdir. Esas zikir meclisleri nerelerdir? İmam Atâ radıyallahu teala ne buyurdu? mecalis zikir, mecalis halal ve haram dedi. Bir yerde şu helaldir, şu haramdır, şunu yapın, şundan kaçın anlatılıyorsa, ayet-hadis okunulup helal-haram beyan ediliyorsa, esas zikir meclisleri oralardır. Çünkü zikir Allah'ı hatırlamak, Mevla'yı hatırlamak demektir. E Mevla'yı hatırlamak, O'nun dinini bilmekle olur, hükümlerini bilmekle olur. Cahilin sofisi şeytanın maskarası olur. Ne yapmış? Fareyi kalkmış sarığın içine koymuş da. Fareyi öldürmüş Sofi. Sonradan da üzülmüş. Üzüldüğü için de matem tutmuş. Fareyi almış kapı, sarığın içine koymuş. Senelerce onunla namaz kıldı ya. Şuradan kuyruğu sarkmış da. Hocanın biri görmüş ne oradan çıkan demiş. Sorma başıma gelen demiş. Kul hayvan hakkına girdim demiş. Ha işte Senelerdir kafamda taşıyorum. Senelerdir namazını yade demiş ya. Fareyle namaz olur mu arkadaş? cahilliklen de din olmaz. Din olmaz. Hangi tarikat olursa, müritlerini ilme teşvik etmiyorsa, ehli sünnet alimlerini dinleyin, eserlerini okuyun diye teşvik etmiyorsa, medreseye teşvik etmiyorsa, onu sonu husrandır. İşte bu cahilin sofusu olur. Onunca Efendi Hazretleri'nin farkı nereden geliyor? Mahmut Efendi Hazretleri'nin cemaatinin farkı nereden geliyor? Seyyid Muhammed Alevi Maliki Hazretleri ne dedi? Çok cemaat gördüm. Dünyayı gezmişti o yani. Bütün her taraf. Hindistan, Pakistan karış karış. Kimisi tasavvufu öne almışlar. ilmi ihmal etmişler. Kimisi ilmi öne almışlar. Zikri tasavvufu ihmal etmişler. Ama bu cemaat Mahmud Efendi cemaatini gördüm. Her şey istikamet üzere. İlimden de nasibi var. Tasavvuftan da nasibi var. Onun için Allah nazardan muhafaza etsin. Bu cemaati dünyaya neşretsin Allah Teala. Sizleri de yardımcı eylesin. Evet hem çoluk çocuklarınızı vererek hem maddi manevi onların ne yediğini ne içtiğini sorarak arkasını arayarak medreselere maddi manevi destek vererek ve hocaları vaza götürerek evlere tek tek gezdirerek bu milleti yeniden İslam'a döndürmek için. Efendim çok gayret etmeniz lazım. Ve bu müjdelerden istifade etmeniz için. Çünkü o zaman ne olur? Sen hoca olmasan da ne diyor? Ennafe'lka illel alimun. yok. Bir daha okuyalım. Efendim, "Kun alimen." Alim ol. E ben hoca olacak. Yaşım geçti. Vaktim kalmadı. Çoluk çocuk telaşesine derdine düştüm. Elmü teallimen. Öğrenici ol, talebe ol. Gitme derseye. Evet. Yok. Ona da vaktim yok. Eve geliyorum, zor kalkıyorum, işe gidiyorum. Hiç vaktim yok. Ev ne yardımcı ol. El mühibben seven ol. Onları sev, sevmek de yetmez. Destek ver, yardımcı ol. Arkalarına ara sor. Evet, velatekun khamisen ftehlik. Beşinci olma, helak olur. Beşinci olan cehennemde. Niye beşinci olma? Alim değilsin. Talebe değilsin. Seviyor musun? Sevici değilsin. Yardım ediyor musun? Yardımcı değilsin. Nesin? Cehenneme odun olursun. Onun için en azından sev. Bir Müslüman gördüğün zaman, Ehl-i Sünnet alim gördüğün zaman, Molla gördüğün zaman mahabbet besle. Onlara efendim, ihtiram et. Kin tutma, nefret etme, gerici, yobaz bilmem ne deme. Bir zamanlar öyle çok var idi. Biz onları çok gördük. Yani bizim çocukluğumuzda çok zor idi. Şimdi biraz daha arttı ama yine de tam artmış değil. Ben 5-6 yaşımdan şalvar cübbe giydiğim için cüppeli dendi bana. Yoksa hepiniz cüppelisiniz. Şeyden inerken Üçbaş Mesciidi mescidinin oradan orada terzi Abdülhak efendi var işte ona şalvar cübbem diktiriyoruz. Oradan aşağı iniyorum. 10 yaştan da belki varım yol. Orada kahvede oturuyorlar. Küçücük çocuğum ben. Oradan geçiyorum. Ne diyorlardı oradan? Bunları kestik kestik bitiremedik diyorlardı. Ben de tabana kuvvet hafif bir kaşmağa başladım aşağı doğru. Ben bunu kulaklarımla çocukluğumda duydum. 40 seneden fazla bu iş. E yani nereden nereye onu demek istiyorum. Neyi kestin de bitiremedin. Benim mi keseceksin ya. Benim sana vatana millete ne zararım olur ya. Millete uyuşturucudan kurtarma uğraşıyoruz. İçkiden kumardan kurtarma uğraşıyoruz. Vatana millete hainlik yapmayın. Bölücülük yapmayın diyoruz. Bizim bu, ne zararımız olur. Ama bizi baş düşman ilan ettiler. Kaç kere hapislere attılar çıktık. Attılar çıktık attılar. Kaç kere. Neymiş depremde? Ne dedik biz depremde? Zina, içki, kumar, faiz Bu delcelelere, belalara Sebep olur. Allah bela verir Tevbe edelim. Bunu dedik yani. Ne dedik? Ama böyleydi. Biraz biraz işte bu televizyonlar, radyo olup şey arttı da Yayınlar vasıtasıyla Biz de biraz işte güldürüyoruz, müldürüyoruz Öyle arada güldürmesek Bizi de öcü ilan edecekler yani O arada gülerken Ne başına geleceğinden haberi yok yani Orada anlamıyor onun sonra en zor şeyi bile kabul ediyor Allah Allah bu hoca neler yutturdu bize ya <gülüyor> Ne yutturacağım sana hat mı yutturdum sana? Doğruyu anlatıyorum ama E tabi ki ilaç acı olduğu için Tatlı bir kılıfa onu koyaraktan Sana faydalı olan ilacı Konuşma şekli e, mühim Hıtabet şekli mühim Mollalarda da öyle şimdi Bir aynı lafla beraber e, Tebrik de alırsın Tekdir de alırsın Aynı şeyi konuşuyoruz ama Konuşma üstlüğü bu da var Allah Teala milletin gönlüne girecek Hidayetlerine vesile olacak Üsluba bizi muvaffak eylesin Amin, Amin. Evet bir hadis-i şerif okuyalım Men ihberret kademâhu fi talab ilim Kim ilim tahsili uğrunda Ayakları tozlanırsa Çamurlanırsa Allah yoluna çıkarsa Medreseye giderken gelirken Harramallâhu cesedeu nari. Allah Teala Onun cesedini cehenneme haram eder bir defa cennet garant. Mesele nedir? Ölene kadar korumak, bozmamak. Yoksa adam yine mürtet olma tehlikesi var. Dinden dönme tehlikesi var. Değil mi? Nice veli olan adamlardan bile ölmeden sapıtanlar oldu. Onun için korku devam edecek. Korkmamız lazım. Çünkü ne diyor? Hüden ve rahmetün. Lillezinehum li rabbim yarhebün. Kur'an kime hidayettir? Kime rahmettir? Rablerinden rahmet içinde korkanlaradır. Bak o ayette demiyor ki emin olan nasıl olsa ben artık bu yaşa geldim, bu saatten sonra sapıtacak halim yok, garanti cennetliyim, bu kadar adamı namaza başlattım diyenlere hidayet ve rahmet değil. Devamlı acaba reddolur muyum? İmansız ölür müyüm diye Rablerinden korkanlara rahmettir. Korkuyu elden bırakmayacağız. Emin olanlara müjde yok. Korkanlara müjde var. Devamlı korkalım. Zaten ilmin getirisi ne? Allah'tan hakkıyla kim korkar? Bu kadar kullar içinde. Kim korkarım diyorsa? Mevlana buyuruyor ona bak. Ancak alimler korkar. Demek ki gerçek korku alimlerde olur. Demek ki Allah'tan korkmayanın ne kadar ilmi olsa bu adamın Allah'tan uzaklığı artar. Çünkü demek ki bu Allah'ın met ettiği alimlerden değildir. Çünkü ilimle zikredilen sıfat haşyettir. Allah'tan korkmaz demek haramlardan sakınmaz demektir. He, mu'alimun bir <gülüyor> ilmi len ya'melen mu'azabun min qabl ibadil amel etmez deyince hemen şimdi misvak kullanmadı diye, sarık sarmadı diye, efendim kuşluk kılmadı diye buraya getirmeyin işi. O zaman burada diyor ki bir adam ilmiyle amel etmezse puta tapanlardan evvel ona azap edilir. Bu doğrudur. Ama bu hangi manada amel etmez? Ehli sünnetin itikadını bilir o itikada göre inanmaz. Veya namaz gibi farzları yerine getirmez. Millete vaaz eder, kendi anlatır, evde kılmaz. Yalnız kaldığı zaman kılmaz. Sabah namazını millet görmüyor diye kılmaz. Bunlara denir. Ama tabii ki bir sünneti, bir fazileti, bir edebi, bir müstahabı terk etmek de uygun değilse de hemen adama sen müşriklerden evvelse azab edileceksin diye yaklaşım tarzı bu da hamsofuluk olur, bu da yanlış olur. Çünkü evvela itikat, sonra farzlar ve sabit haramlar meselesidir. Adam için haram olduğunu biliyor, içiyor. E bu adama tabii önce azab edilir, bunun azabı önce olur. Bunlar çünkü nasıl sabit efendim haramlar? iki meleka ve şehida. İki melek sağında solunda. Mahşer sabahına kadar onun günahları için afişlerler. İlim tahsil ederken ölen şehit olarak ölür. Vekane kabru revzu'tul cenne. Kabri cennet bahçelerinden bir ravza olur. Ve yus'alu fi kabri Kabri ne kadar geniş olur? Şimdi dünyanın en büyük zengini ölse mezarı 2 metre. Değil mi? iki bin metre yap. Ne fazileti var? Ama bu talebenin alimin mezarı göz gördüğü kadar genişletilir ve yünevveru ala cîrani arba'ine kavran yemini ve arba'ine ayyesari ve arba'ine mikalifi ve arba'ine emamı Allah Allah bir de mezar komşulukları var komşuluk mühim midir? mühimdir, efendisi de ne derdi? Gayrettepe'ye aldılar beni derdi bir on gün kaldı orada mübarek sorgu sual için, bana işkence yapmadılar ee, devamlı namaz seccade, polisler diyorlar, anahtarın deliğinden bakıyoruz ya bu adam hiç mi uyumaz ya? sıralı seccadede efendilerin öyle 10 gün bakmışlar sıralı seccadede görmüşler polisler de şaşırmışlar bana dedi eziyet etmediler ama alt kattan sesler geliyor herhalde işte suçluları muştuları konuşturmak için eskiden de biraz işkence de fazlaydı cep telefonu yoktu çünkü tabi şimdi her şey tak bir kamera bir internet gitti adamın <gülüyor> hemen tayini çıkar korkuyorlar şimdi bir şey yapma efendim bir ses geliyor diyor Adama çeryan mı? Ne veriyorlarmış da. Bir vuruyor duvara diyor. Efendim Hazretleri anlatır. Yahu dedi benim huzurum yerinde zikrimi yapıyorum bir şey yok ama. O adamların sesinden benim de şeyim kaçtı. Bağıranların sesinden. Çünkü komşuluk önemlidir. Sen iyisin ama yandaki komşu karısını döverse. Bas bas bağırırsa. Bu karı döven adamlara kızdığım kadar kimseye kızmıyor. Adam adam mısın? Karı dövmekten adamlık mı olur ya? Allah. Çok sinirlendi, adamsan sinirlendiysen çık dışarı git, bağırma bile işte o zaman sinirini söndürürsün, git abdest sağlık, namaz kıl ya, erkek budur ya, karıyı dövüyorsun. Medine'de bu sene ömredeyiz, ya bizim bu Türkler İki iki oda bir çıktık nasıl bağırıyor kadın bas bas bağırıyor yıkılıyor ortalık. Allah Allah, gideceğim kapıya çalacağım, Hacı Efendi niye beni seven birisi, belki dinler sevmeyen birisi. Hadilan ulan işi karımı döviyorum sana ne diyecek bana şimdi? Benim de gözüm kesmedi yani. <gülüyor> Kusura bakma ben şimdi doğruyu konuşuyorum. Gittim otele dedim. Arkadaş lobiye söyleyelim haber edelim. Yıkılıyor ortalık ya. Medine'ye gelmişsin. Resulullah'ın mübarek şehrinde kainatın efendisi inniyle adribun nisa ben kadınları dövmem buyurdu. Hıyarukum hıyarukum linsaim sizin en hayırlınız hanımlarına iyi hayırlı davranandır buyurdu. Sen burada ve ma ulâke bi khiyarikum. ''Bana şikayete geldiler kadınlar, kocalarından dayak yemişler, onlara dayak atan adamlar, asla hayırlı bir insan, iyi bir insan olamazlar.'' buyurdu. Bu kadar şey var. Medine'de adam yıktı ortalığı ya. Biz tabii ziyarete gidiyorduk, kapıdan geçerken duyduk ama olacak iş değil. Bu komşuluk işi. Sen şimdi odanda yatamazsın. Üstten bağırsalar, çağırsalar, alttan ses gelse işkence sesleri dayanılmaz.'' 13'ün bir alim ilim yolunda Allah'ın dini tahsilinde ölürse bu adam mezara konursa yanından kırk kabir yanındaki mezarlardan sağından kırk kabir solundan kırk kabir arkasından kırk kabir önünden kırk kabir böyle dört tarafından kırktan dört kere dört 160 tane mezarda yatanın kabrine nur verilir. Bir alimin faydasına bak. Dirisi başka fayda, ölüsü başka fayda. Onun için alimler keşke hep aynı yere gömülmeseler. Bizim de hocalar, sofiler hep bir yere gömülüyor. Mübarek hepsi birbirine, onun nuru ondan fazla gelecek tabii ki. E zaten herkeste nur var mübarek, biraz da nursuzlara gitmek lazım. Ne yapacağız ya? Tabii ben tercih etmem o işi. E çünkü neden? Benim nurum sabit değil. Sabit olmadığından ben birinden geçinirim diye iyilerin arasına gömülmek isterim. Ama birisi hani ben şefaat edebilecek seviyeye geldim diyorsa o müstakil bir mezarlığa gömülsün. Ve nevmül alim ibadetün. Alimin uykusu ibadettir. Ne oldu şimdi? Cahilin ibadeti bile acabalı. Niye alimin uykusu ibadet? Çünkü uyurken niyet ediyor. Ne niyet ediyor? Ben şimdi uyumazsam kafam karışır. Dua derken beddua derim, iki rekat kılarken üç kılarım. on üçün. ya Rabbi biraz istirahat edeyim ki kalktığımda ibadetim namazım abdestimi sünnete göre doğru alayım, doğru kılayım. Niyet buysa uyku baştan sona gaflettir ama niyetle oldu ibadettir. Ama adam namaza durdu gösteriş için. Baştan sona ibadettir ama tamamı nedir? Zarardır, ziyandır, hepsi gaflettir. Neden? Niyeti bozuk. Alim niyetini bilendir. Alimin uykusu ibadet oldu. Ve müzakeratu Talebeler müzakere yapıyorsunuz. Kafiye. Molla cami neyse. Avamil izhar. Ya biz de bu gaflet işlerine uğraşıp duruyoruz. Nasıl olacak bu iş ya? Ömrümüz geçti. Nasıl Araziydun Amran ya? Ne olacak bu iş? İşte diyor ki, sen ilim müzakeresi yapıyorsun ya. Bunlar ayet hadisleri anlamana yarayacak. O müzakerelerin tümü subhanallah yazılıyor. Tüm zikirdir la ilahe illallah yazılıyor. Ve nefesühu sadaketün. Evet, alıp verdiği nefeslerin hepsi sadakaya yazılıyor. Bak nefes al. Sen boşuna alıp verebiliyorsun. Öbürü orada molla Allah yolunda ilim tahsil etmiş. Her nefesine bir sadaka yazılıyor. Ne kadar büyük bir şirket bu ya? Ne büyük manevi katılım iştiraki bu ya? İnsan bu yoldan geri kalım çoluk çocuğunu mahrum eder mi? Bari üç oğlum var birini ver ya. Okut hoca et bak ne güzel. Bembeyaz mübarekler nur gibi sarıklı cübbeleyi bak icazet alıyorlar. Sizin de birinizin çocuğu olsa daha iyi değil mi şimdi? Ve küllü kadratin nezelet min aynihi ayneyi tutfihu behram min cehenneme. Bir alim Allah rızası için dertlenir üzülür gözlerinden yaş gelirse gözünden gelen bir damla yaş cehennemin bir denizini söndürür diyor. Ateşin bir den, deryasını söndürdün. Ama gösteriş yapmamak lazım. Kendin tenhadayken ağlamak lazım. Evet. Bunlara da dikkat edin. فَمَنَهَانَ الْعَالِمَ Bir alime hakaret eden, hafife alan, Der, alim derken hangi alim dedik? Allah'tan korkan alim. Yoksa namaz üç vakittir diyen hoca olur mu ya? Miraç yok diyen hoca olur mu ya? Namaz farz değil diyen alim olur mu? Eylülat mezunu ne yapayım? Bana ne? Böyle bir alim olabilir mi Allah'ın ayetini inkar eden alim olabilir mi ya? Bunlar dolu televizyonlarda. Onun için illa sohbet, illa ilim, illa vaaz irşat. Milleti uyaracağız. Eğer bir adam doğru dürüst bir alim ise sen onu hakaret edersen ilme hakaret ettin. Ilme hakaret eden fakat hane ne bi salihullah sallam? Rasulullah selleme hakaret ettin. Anladın? Sen şimdi mollanın sarığını beğenmedin, sakalını beğenmedin, kılığını kıyafetini hakaret ettin. Kim hakaret ettin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret ettin. Bu kimi temsil ediyor bu ilim? Bu kıyafet kimi temsil ediyor? Ve menehane Nabiullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril, <gülüyor> Rasulullah efendimize hakaret eden Cebrales'e hakaret etmiş olur. Ve <gülüyor> menehane Cibril, fakat Allah, Cibril'e hakaret eden Allah hakaret etmiş olur. Ve menehane Allah, menehu yuva al-kiyame. Allah'a hakaret edeni de Allah kıyamet günü rezil ve rüsvay edecektir. Onun için ilmin fazileti bitmez. Sayısız sayısız faziletler burada var. Sabaha kadar konuşsam ben buradan ayet hadis bulurum. Ve okurum. Ama vakit yetmez. İcaze dokunacak diyorlar. İşte birkaç programları var onların da. Bundan dolayı ben size Allah rızası için geldim. Onlara Vakitlerinde bereketler nasip eylesin. İlimlerinde, amellerinde bereketler nasip eylesin. Alim, amil, amil, muhlis, muhlas olmalarını nasip eylesin. Allah Teala efendi hazretlerimizin himmetini, bereketini üzerlerinde daim eylesin. Dünya ahirette şefaatlerine nail eylesin. Amin. Bunları yetiştiren, razı gelen, evvela yetiştiren hocalarını Allah Teala devam, sebat, istikametle nazardan muhafaza eylesin. Daha çok medreseler Binlerce, on binlerce, yüz binlerce talebeye ulaşmalarını nasip eylesin. Birçok me e tekkeler, mescitler açmalarını müessir eylesin. Allah maddi manevi bütün etkili, yetkili yardım edecekleri onlara musaffar eylesin. Amin. Ee, çoluk çocuk çocuğun talebenin erzakını, nefakasını temin için dolaşma vakit harcamaktan muhafaza eylesin. Çünkü ilim kalıyor. Hoca gidiyor ekmek istiyor. Çocukların ekmeği bitti. Ne olacak? E bu sefer hocanın da dersi kalıyor yani zor. Bu zenginler çok mesuldür bu işlerde. İhtiyaçları görmeleri lazım. Hoca evende medreseden çıkmaması lazım. Oturup dersini okutması lazım. Vazına gitmesi lazım. Ama maalesef insanlar sahip çıkmadığından e, hele ki evvelce birçok hoca evendi böyle e, mağdur olmasın diye talebe kendisi için olmasa da talebe için gezip dilencilik bile yaptılar. Yapacağız. Yaparız da. Ondan da utanmayız ama. Ee, bizim duamız nedir? Allah Teala ilim ehlini sade ilimle meşgul eylesin. Dünya ihtiyaçları için vakit harcamaktan muhafaza eylesin. Onların işlerini görenleri onlara müshakhar eylesin. Amin. Biz böyle dua edeceğiz. Böyle dua etmemiz icap ediyor. Hocalar da korkmasın. Onlar da efendim işsiz kalırız. Şey, hiç diplomam yok. Memur değilim. Hiç korkmasınlar. Bu işten icazet alanların müşterisi bol olur. ...Efendi Hazretleri'nin duası, himmeti var bu işin üzerinde... ...bütün dünyaya ilahiyattan adam versen kabul etmiyor... İlla sizin medreseden bir hoca gönderin bize diyor... ...bütün dünya her taraf hoca istiyor... ...bu medreselerden hoca istiyor... ...onun için niyeti Allah için olan... ...asla ne dünyada ne ahirette mahrum olmayacak... ...kesinlikle bunu ayet-hadis teminatında söylüyorum... ...yani ayet-i kerime de var... ...men yettek illa ayetinde. ...men talebel ulme illa hadis-i şerif de var... Ondan da endişe edilmesin. Ama Allah'ım ya Rabbi bizi ibadet için yarattın. İlim için yarattın. Sen bizi o iş ayır ya Rabbi. Rızkımıza kefil oldun. Bizi onunla meşgul etme ya Rabbel alem. Veya gayran nasirin. Allah Teala bu kardeşlerimizi e, okumalarına razı gelen anne babaları ve eş dostlarından kimler bir sözle bile olsa. Bak bu çok önemli. Ben tabii e, çocukken e, çarşambada doğdum büyüdüm. Orada değişik değişik adamlar var. Babamın da çok değişik arkadaşları vardı yani. Her türlü anlayın siz namazsız, abdestsiz her yolu olan adamlardan arkadaşları var. E ben de 7 yaşlarımdan beri bu kıyafetleyim. Şimdi bazıları kendi namaz kılmaz, abdest yokmuş yok ama şey yok. maşallah yavrum ne güzel olmuşsun. E babama işte Yusuf işte Yusuf efendi bu inşallah çok iyi olur. Bak bundan hayır görürsün falan falan. Onlara hep duacı oluyorum. Teşvik ettiler beni. Öyle de adamlar tanıyorum. Sen dediler bu Şalvarcı bey ne kadar daha muhafaza edeceksin. Daha o zaman ben buluğa ermemişim. Sen hele ki buluğa er, Ondan sonra dünyanın kaç bucak olduğunu görürsün. Bu kıyafeti mi taşırsın acaba? Baban da zengin dediler. Hep beni böyle bazıları. Sen devam ettiremezsin bu iş. Bu iş bozulur. Senden hoca olmaz. Veyahut da sen efendim işte cinsellik minsellik ergenlik başlayınca. Bırakır gidersin. Böyle mi konuşmak lazım arkadaş? Bu konuşma şekli midir ya? İşte bunlar bütün günahlara ortak olurlar. Bir molla medreseden o birinin lafıyla, kışkırtmasından ayrılsa hep vebali o adama olur. Sen iyi konuş, hayır konuş. Onun için ben dua diyorum. Bana da diğer medresede okuyan hoca kardeşlerimize namzat ne? Bu kardeşlerimize de velev bir kelimeyle olsun rıza gösterip destek olan, gönlünü hoş edenleri Allah Teala bunların sevaplarına ortak eylesin. Amin. Ana babalarımızı affedip bizden razı eylesin. Erbab-ı hukuku bizden razı eylesin. Bu yavrularımızın da çok hizmet sahaları Rabbim feth eylesin. Ve ölünceye kadar bu yolda devam sebat istikamet nasip eylesin. Yine en büyük dua, en mühim dua. Siz de beraber amin derseniz, bana da tutsun, size de tutsun. Allah'ımız salli ala Seyyidi Muhammed ve ala ahli Seyyidi Muhammed Allah'ın bir Hakkı Seyyidi Muhammed ve Cahi Muhammed ve Ali Seyir Muhammed sallallahu tevhü, aleyhi ve sellem Ya Rabbi burada bulunan dinleyen, okuyan okutan, razı gelen bütün cemaatlerimizi hepimizi Ya Rabbi ölünceye kadar kulaklarımızla gözlerimizle, içimizdeki dışımızdaki uzuvlarımızla metalandırarak elden ayaktan düşürme Ya Rabbi kimselere muhtaç etme Ya Rabbi Ölünceye kadar gözümüzü gördür ya Rabbi. Gözümüzü haramlardan esirge ya Rabbi. Sen bize Kabe'ye baktır ya Rabbi. alemin yüzüne baktır ya Rabbi. Musaf'a baktır ya Rabbi. Kitaplara baktır ya Rabbi. Gözümüzü alma bizden ya Rabbi. Kulağımızı alma bizden ya Rabbi. Ya Rabbi böbreklerimizi içimizdeki dışımızda uzuvlarımızla faydalandır bizi ya Rabbi. Ölsek onlar sağlam kalsınlar ya Rabbi. Ölümümüzde bile uzuvlarımız sağlam olduğu halde öldür bizi ya Rabbi'le alemin. Veya gayran nasirin. Çünkü ilmin afeti unutmaktır. Hafızamız bozulmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Verdiğin uzuvlarla, nimetlerle isyanlara kuvvet verme bize ya Rabbi. İsyanlardan al bizi, ibadetine çevir bizi ya Rabbi'le alem. Bütün bu kardeşlerimize bu dualara ilhak ile, Felçten muhafaza eyle ya Rabbi. Sen ölünceye kadar tetikte, hizmette, sohbette, derste bizi daim eyle ya Rabbi. Amin diyenlerin narcihimden azad eyle ya Rabbi'le ve ya kayr an-nasirin ve sallallahu taala ala sayidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellema taslimen kaseera